...hizetlerde bulunuyor. Ee, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamd yani sena, yani övgü <gülüyor> Allah'a mahsustur. Ona hamd ederiz. Ve günahlarımızı mağfiret eylemesini, bağışlamasını ancak ondan isteriz. Ve ancak ondan yardım talep ederiz. Ancak O'ndan medet talep ederiz. Ancak O'ndan yardım umarız. Nefislerimizin şerrinden ve yapmış olduğumuz kötü amellerin, kötülüklerin şerrinden O'na sığınırız. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sığınırım diye söylüyor. Yüce Allah'ın hidayet ettiğini saptıracak, hidayet erdiğini saptıracak, dalalete düşürdüğünü, saptırdığını da hidayete erdirecek yoktur. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ibadeti hak eden, hak mabut, hak ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur ve rasulüdür, elçisidir. <gülüyor> Ey iman edenler, Allah'tan sakının. Takva üzere olun. Sakınmaya devam edin. Ve dünyadan ancak Müslümanlar olarak ayrılın. Bu dünyadan gözlerinizi kapadığınızda Müslüman olarak ölüp ayrılın. Ey insanlar! Sizleri tek bir candan, tek bir nefisten yaratan, bu nefisten eşini yaratan ve her ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar yayarak Yaratarak yeryüzüne yayan Rabbinizden sakının, takva üzere olun. Adını anarak onun adıyla birbirinizden istekte bulunduğunuz, talepte bulunduğunuz Rabbinizden sakının. Akrabalık bağlarına, riayetsizlikten de sakının. Zira Allah hepinizin üzerinde gözetleyicidir, hepinizi gözetle, gözetlemektedir. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve konuştuğunuz zaman dost doğru konuşun. Doğru söyleyin, yalan söylemeyin. Kim böyle yaparsa, yani doğru konuşursa, allah Teala onun günahlarını mağfiret eder, bağışlar ve işlerini düzgün eyler. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak gerçek kurtuluşa ermiştir. Bundan sonra... Sözlerin en doğrusu allah Teala'nın sözüdür. Yolların en hayırlısı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en çirkini, en kötüsü din adına yapılıp sonradan çıkarılmış olan şeylerdir. Din adına çıkarılıp sonradan yapılan her şey bidat, her bidat sapıklık. Her sapıklıkta ateştedir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli dinin temelini oluşturan öğütlerle ashabına ne yapıyor? Sürekli öğüt veriyor. Yani kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin ve kulle dalaletin finlar. Her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık ateştedir. Sahabeler <gülüyor> radıyallahu anhum hepsi Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleriyle ne yapıyor? Aşina oluyorlar ee, ve sürekli bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işitip duyuyorlar. Bizler de derslerimize, sohbetlerimize ne yapıyoruz? Bu hutbeyi i Hace denen, bunun rivayetlerdeki ismi Hutbe-i Hace. Bundan başlıyoruz. Evet, biliyorsunuz değerli kardeşler Şaban ayına girmiş bulunuyoruz. Şaban ayı Ramazan'ın müjdecisi Ramazan'ın artık Yaklaştığını iyice hissediyoruz bu ay girince Tabi bu ay Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'dan sonra Oruç tutma konusunda Çokça önem verdiği bir ay Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu Ay bu ay <gülüyor> Ayşe Radıyallahu anha diyor ki مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُومُ ف۪ي شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ ف۪ي شَعْبَن Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında oruç tuttuğu kadar hiçbir ayda tabii Ramazan dışında ne yapmazdı? Oruç tutmazdı diyor Ayşe radiyallahu anh'a. Bu hadis sahih bir hadis. Yani bu hadis bize gösteriyor ki peygamberimizin hanımı Ayşe radiyallahu anh'a görmüş, gözlemlemiş bize naklediyor, anlatıyor Aleyhissalatü vesselam, Şaban ayında oldukça fazla oruç tutuyor. Ve yine diğer bir rivayette diyor ki, Ayşe radıyallahu anh'a, لم era Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yasumu fi şehrin ekthara min siyamihi lillahi fi şe'ban. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayında oruç tuttuğu kadar fazla oruç tuttuğu kadar başka bir ayda fazla oruç tuttuğunu görmedim. Rivayetin devamında diyor ki Kâne yasûmu şa'bâne illâ kalîle Şaban'ı ne yapardı? Azı hariç çoğunu oruç tutardı. Azı hariç çoğunu ne yapardı? Oruç tutardı. Belkâne yasûmu kullehû Bilakis diyor ki Ayşar yalan, Ne vardı? E, Şaban ayının tümünü Tümünü ne vardı? E, oruç tutardı İrimahli Diyor ki bir insan tutabilir tümünü e, Şaban'ın e, Yani önemli olan bu ayda çokça ne yapmak e, Oruç tutmak Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne yaptı bu ayda e, Oldukça fazla Oruç tuttu Tabi Ramazan'a da hazırlık aslında İnsanlar şu anda gaflet halindeler, gaflet içindeler. Bu sebeple bakıyorsunuz ki bir Ramazan ayı gelmiş, bitmiş. Ramazanın ayının sonuncu günü yani şevvalin birinci günü insanlar yemek yemeye bir başlıyor. <gülüyor> bir dahaki sene 11 ay sonra Ramazan'a kadar adamın hayatında oruç denen bir şey olmamış. Bu adam hayırdan mahrum bırakılmış bir adamdır. Yani bu adam Allahu Teala'nın kendisini hayra muvaffak kılmadığı bir adamdır. Otursun, <gülüyor> şöyle kendine bir baksın, düşünsün. Acaba neden Şaban ayı veya da Ramazan'dan sonra Şevval'de 6 gün, her aydan 3 gün oruç tutamamış? Geçmiş senenin bir hesabını yapsın. Bu şekilde neden e, gaflet içinde olduğunu şöyle bir düşünsün. Kendini hesaba çeksin. Tabi Ramazan ayı biz hatırlayın geçen haftaki sohbetimizde, nasihatlerimizde. İbadetin çokça yapılması gereken bir ay. Yani Ramazan ayı giriyor. Tabi adam Şaban'ı fark edememiş. Her ayın e, üç gün orucunu fark edememiş. Kuran hatimi yok. Her ay, her gün okuduğu bir cüz yok. Her ayda bir hatim yoksa adamın Ramazan geldiğinde işte Biliyordur Kur'an okunması gerektiğini, hatim yapmasını gerektiğini. Ancak öyle bahaneler çıkar ki bugün, yarın, bugün, yarın, bugün, yarın bir de bakmışsın ki Ramazan'ın 20'si gelmiş adam hala bakara suresinde. Hatim hatim yok. Bu bir gaflet. Yani bu bir büyük bir gaflet. Bu büyük bir gaflet. Ramazan ayı yani Selefi Salihin öyle Çok kısa sürelerde Kur'an'ı hatmettiği özel günler. Ramazan'a yani. Kimisi üç günde, kimisi daha fazla, kimisi hatta daha az rivayetler var. Ne yapmışlar? Kur'an'ı hatmetmişler. Kur'an'ı hatmetmişler. Şimdi öyle bir nesil gelmiş ki yani nesile bakıyorsun yani ne Kur'an okumayı biliyor, ne hatim var, ne oruç var, ne bir şey var. Sadece Ramazan'da klasik herkesin geleneksel olarak tuttuğu ne var? Bir oruç var o da sabahtan akşama kadar yemek yemiyor su içmiyor. Ama orucun ona katması gerektiği hiçbir haslet yok. Neden? Çünkü öncesini ne yapamamış, fark edememiş, öncesini yakalayamamış. Güzel Rabbim bizleri Şaban ayına ve Ramazan ayına ibadetle geçiren kullarından eylesin. Bizleri bu aylara muvafık aylarda muvaffak eylesin. Evet gelelim üç esas adlı kitabımıza. Biliyorsunuz Üç esas kabirde kula sorulacak kulun kabirde hesaba çekileceği üç önemli ana konu. Men Rabbuk, değil mi? Men Rabbuk. Oma dinuk, dininle ne? men ne Peygamberin kim? Bu üç sorunun cevabı insanın dünyadaki dinine göre olacak, ilmine göre değil. Ne demek istiyorum bunu Şunu demek istiyorum. Bir insan dünyada men rabbuk rabbi Allah ve ma dinuk dini İslam, islam ve, ve men nebiyuk Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem diye bunu ezberleşse sabahtan akşama kadar yüz defa tekrarlasa. Ve bu şekilde ölse, öldükten sonra kabre koyulsa, bu adamın dindarlığı, dininde bu üç sorunun, üç meselenin, üç esasın yeri yoksa, bunu yaşamadıysa Bu insan kabirde kabirde <gülüyor> bunlara cevap veremeyecek. Mesela bakın münafık Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hadis-i diyor ki münafık diyecek ki <gülüyor> kendisine bu sorular sorulduğunda ha ha la edri la edri bilmiyorum. İnsanları bir şey derken duydum. Ben de onların söylediğini söylüyorum. Söylemiştim dünyada. Ama şu an söyleyemiyor yani kabirde. Kendisine eee sorulduğu zaman cevap veremeyecek. Münafık niye cevap veremeyecek bu sorulara kabirde? Çünkü dini din olarak bunu yapmadı. İtikat etmedi, amel etmedi. O sebeple ne yapmayacak? Kıyamette bunu bilemeyecek. Evet. Diyor ki müellif rahimahullah "Fe iza qila leke mal usulu's-selaseh?" Hatadan kitabın ilk bölümlerinde bazı mukaddimeler, girişler yapıldı. Yani müellif dedi ki, önce şu dört meseleyi bilmen gerekir. Ardından dedi ki, şu üç meseleyi bilmen gerekir. Ardından dedi ki, haniflik, İbrahim'in milleti olan haniflik nedir? İhlasla Allah-u Teala'ya ibadet etmendir. Allah-u Teala'nın kullarına ilk emrettiği şey, en büyük emrettiği emir, Yalnızca ona ibadettir. İnsanları yasakladığı en büyük yasak da ona şirk koşmaktır. Bakın bunların hepsi birer giriş. Her biri konuya git giderken ana konu, üç esas konusuna giderken olması gereken, lazım gereken girizgahlar, girişler, konuya girişten ne yapılır? Bir giriş giriz yapılır, girişgah yapılır. Bunların şerhini biz yaptık. Bu İlgili konuları Şakir kardeşimizden ne yapabilirsiniz? Kayıtlarını alabilirsiniz. Yani dört mesele. Diyor ki müellik mesela. Şu dört meseleyi bilmen gerekiyor. Ne o dört mesele? İlim, amel, amel davet, ve davet ve sabır. İlim, amel, davet ve sabır. Nedir ilim, nedir amel, nedir davet, nedir sabır? Sonra Vel Asır Suresi. Bunları inşallah dinleyin, tekrarlayın. Tabi bunları bize anlatarak müellif, öğreterek ne yaptı? Geldik şimdi ana konuya. Diyor ki, tabi kitabın uslubu da çok güzel. qila <feydâ kîle> leke لَكَ فَإِذَا qila لَكَ Sana sorulursa, sana denirse مَلْ اُسُولُ فَلَافَ Üç esas nedir? Bu kitap, yani çoluğumuza, çocuğumuza, yaşlımıza, teyzemize, ninemize, anamıza, babamıza okutmamız gereken, ezberletmemiz gereken bir kitap. Çünkü öyle önemli bir kitap ki dünya ile ahiret arasında köprü konumunda olan kabirdeki en önemli olan o üç sorunun cevabı burada var. Buradan sonraki hayat bu üç soruya vereceğin cevaba bağlı. Bu üç soruya vereceğin cevaba göre ya cennet bahçelerinden bir bahçe içinde olacaksın ya da cehennem çukurlarından bir çukurun içinde olacaksın. Başka bir şeyin yok yani seçeneğin yok. O sebeple bu üç ana soruya gelirken yapmış olduğumuz, anlatmış olduğumuz, şerh etmiş olduğumuz o önemli meseleleri de ne yapman gerekiyor? Bilmen gerekiyor ki bu üç meseleyi o önemli meselelerin üzerine ne yapasın? Bina edesin. Yani men rabbuk, Rabbin kim sorusuna Doğru cevabı ancak la ilahe illallah nedir sorusuna vereceğin doğru cevaptan sonra verebiliriz. la ilahe illallah manası nedir? Eğer <gülüyor> bunun manasını doğru olarak biliyorsan la ilahe illallah Allahu Teala'nın sana emrettiği en büyük emir nedir? Bunu biliyorsan. Sani yasakladığı en büyük yasak nedir? Bunu biliyorsan İbrahim Aleyhisselam'ın haniflik milleti nedir? Bunları biliyorsan, la ilahe illallah biliyorsundur. Ve "Ben Rabbuk" denildiğinde diyeceksin ki "Rabbim Allah." Rabbim Allah. Yani hayatının doğumun doğuşundan itibaren ölümüne kadar özeti bu soru. "Ben Rabbuk." "Rabbim kim?" فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة صار sorulursa ki سؤر esas nedir? أساس ندر التي يجب على Her insanın bilmesi gereken بِلْمَسِيْ esas nedir sorusunu duyduğun zaman, sorusu sana sorulduğu zaman سؤر Ne سؤر سؤر سؤر سؤر سؤر سؤر سؤر سؤر سؤر سؤر سؤر سؤر سؤر Ve nebiyyahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Neymiş üç esas? Sana sorulduğu zaman nedir üç esas diye? Diyeceksin ki, ma'rifetul abdi rabbehu. Kulun Rabbini bilmesi. Ve ma'rifetul abdi rabbehu ve dinehu. Dinini bilmesi. Ve neyi bilmesi atilla? Nebiyyahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları... Bilmesi Tabi <gülüyor> <gülüyor> Burada e, Müellif Rahimahullah'ın da Zikrettiği üzere kabirde bize Allahu Teala neyi soracak Rabbin kim sorusunu soracak Rabb ne demek kelime anlamı olarak Çeviriyle. Terbiye eden Yaratan Malik olan Sahip olan Çekip çeviren yöneten demek Yani yaratan, Halik, Malik, Müdebbir. Yani Rabb bu manalara geliyor, bu manaları taşıyor. Peki, Mekkeli müşrikler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk gittiği günden itibaren muhatap olduğu, kendi kavmi, yabancısı olmadığı, başka bir köyden, memleketten gelmediği, Kendi insanlarına gittiği zaman onlara bu la ilahe illallahı davetini yaptığı anda, yaptığı zaman bu insanların itikadı neydi? Yani yaratıcı olarak, yani rızık veren olarak, yani işleri çekip çeviren, yöneten olarak kimi kabul ediyorlardı Mekkeli müşkiler? allah Teala'yı Teala kabul ediyorlardı. allah Teala'yı kabul ediyorlardı. İşte bunun delillerini hatırlayın. Geçen hafta da söyledik. Mesela bu hafta bir tane zikredelim. allah Teala diyor ki Yunus suresinde, قُلْ مَنْ يَرْزُكُوْكُمْ قُلْ Ve kime de diyor Furkan? Peygamberimize de diyor. Men yerzukukum mine's semâi vel ard. Peygamberimize diyor ki Sübhanellezi yusebbihur ra'adu bihamdihi vel melâiketü min khifetihi. Diyor ki Allah-u Teala Peygamberine Onlara sor. Sizleri yerden ve gökten, gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Ne soracakmış Semih peygamberimiz Mekkeli Sizleri gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Yunus suresi 31. ayet. Emmen yemlikus sem'a vel ebsara Yine sor de ki Emmen yemlikus sem'a vel ebsara Kulaklara ve basar Gözlere kim sahiptir? Kim maliktir? Ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hay. Üçüncü soru Furkan ney? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkartır diye sor. Yani bu ayet-i kerimede dikkat et Semih. allah Teala peygamberine şu üç şeyi sormasını istiyor Mekkeli müşriklere. Ney o birincisi Furkan? Size rızık veren kim? İlk soru. Gökten ve yerden size arzuluk veren kim? İlk soru. İkinci soru. Emmen yemlik olsam, aval absar. <gülüyor> Gözlere ve kulaklara kim? Malikdir. Üçüncü soru. Ömen yuxrjul hayyemin el meyti ve yuxrjul meyti minel hay. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan kimdir? Bu üç soru. Bakın. Bir daha tekrarlıyorum. Kul men yerzuqukum min as-samaa'i vel-ard? Semaadan ve yerden size rızık veren kimdir? Em men yamliku's-sam'a vel-absar? Kulaklara ve gözlere kim sahiptir? Ve men yukhrizul hayye min el-meyti ve yukhrizul meyta min el-hayy? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan, ölüden diri, ölü yokken seni dirilten, dirilttikten sonra tekrar öldüren, tekrar seni diriltecek olan Tabii Mekkeli müşriklerin çoğu ne inanmıyorlar? O sonradan dirilme öldükten sonra inanmıyorlar. Bu üç tane soruya kim muhatap oluyor? Peygamber, Peygamber aleyhissalatü vesselam kime soruyor bu soruyu? Müşriklere. Mekkeli müşriklere. Ne diyecek Mekkeli müşrikler Furkan? Ne diyecekler? Bu üç saydığımız soruya cevap olarak ne cevap verecekler? Bakın dinleyelim allah Teala diyor ki Allah Allah'tır diyecekler. Yani Mekkeli müşriklere "Rabbiniz kimdir?" diye sorduğumuzda, "Yaratıcınız, rızık vereciniz kimdir?" diye sorduğumuzda hep bir ağızdan ne diyecekler? Allah diyecekler. Yunus suresi 31. Bunları not edin Furkan. Siz lise öğrencisisiniz böyle yazacaksınız bunları. Allah Teala bu topluluğa Mekke müşriklerine onların kendilerini yaratanın Allah olduğunu bildiklerine, bildi Allah Teala onların yaratıcılarının Allah olduğunu bildikleri bilmesine rağmen, böyle söyleyeceklerini bilmesine rağmen Allah Teala neden bu soruyu soruyor onlara? Allah Teala biliyor ki Ebu Cehil Allah diyecek. Ona Ebu Cehil e Sorduğun zaman gökleri kim yarattı? Allah. Yeri kim yarattı? Allah. Güneşi hizmetinize kim sundu? Allah. Ayı hizmetinize kim sundu? Allah. Bu cevapları Mekkeli müşriklerin vereceğini allah Teala biliyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam da biliyor. Üzerinde anlaşma olan, ittifak edilen bir konuda neden soru soruluyor bu insanlara? Yani Mekkelilerle sorun bu değil. Sorun olmayan konu bu konu. Şimdi gelelim Lokman suresine. Lokman suresi 25. Ve le'in seeltehum Ve le'in Ve le'in Şayet Seeltehum Onlara Soracak olursan Onlara sorarsan Men halakas semavati vel arda Neyi sorarsan Semih? Men halakas semavati vel arda Gökleri ve yeri Kim yarattı diye sorarsan Ne diyecekler? Allah yazıyor. Bakın ayetin devamına bakın. Zümer suresinde diyor ki Allahu Teala Lokman suresinde Zümer suresinde diyor ki Allah ile birlikte dua ettiğiniz, ibadet ettikleriniz var ya, "In eradenillahu Teala diyor. Benim hakkımda bana bir zarar dokundurmak isterse hal kashifatu durrihi bu sizin Allah ile birlikte ibadet ettiğiniz ilahlar, putlar Allahu Teala'nın bana göndereceği zararı benden kaldırabilirler mi? Ov bir rahmetin Allah Teala benim adımda, benim adıma bir rahmet dilemek istese bana bir nimetini göndermek istese Hal henn memsikat rahmetih? Allahu Teala'nın bana bu göndereceği rahmetine engel olabilirler mi? Mani olabilirler mi? Kul hasbiyallah. De ki Allah bana yeter. Aleyhi yetekkelul mutevakkilun. Anza gönül tevekkül edenler tevekkül eder. Şimdi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de rububiyetini, yaratıcı olduğunu, rızık veren olduğunu ölülere hayat veren olduğunu Mekke'li müşriklere tekrardan söyletirerek buradan buradan onların şunu kabul etmesini istiyor. Diyor ki onlar Allah Teala nasıl ki yaratıcı olarak tek bir yaratıcı kabul ediyorsunuz. Sizi yoktan var edenin gözlerinize kulaklarınıza sahip olanın gökten ve yerden rızık verirken tek başına bunları yapanın Allah olduğunu inanıyorsunuz. Bunu inanmak neyi gerektirir? Ona yalnızca ona ibadet etmeyi gerektirir. Yani ona ortak koşmadan hiçbir şeyi ibadet etmeniz gerek. Bu daha kolay. Yani bunun sonucu ne olması lazım? Bu olması lazım. Bunun için alimler ne diyorlar? Rububiyeti kabul etmek. Ne demek rububiyeti kabul etmek Furkan? allah Teala'nın yaratıcı olduğunu, rızık veren olduğunu. malik olduğunu kabul etmek ne sonucunu getirmesi lazım? İbadet. İbadeti yalnızca ona bulmasının gerekliliğini gerektiriyor. Yani rububiyet tevhidi, bunu daha da böyle ilmileştirirsek ilim ehli kitapta böyle bahsediyor. Rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini ne var Gerekli kılar. Anladık mı Tekin? Rububiyet Bir insan Rab olarak Allah'ı kabul ediyorsa sonucu ne olması lazım? İbadetin yalnızca Allah'a yapılması lazım. İşte allah Teala Mekkeli müşriklere tutarsızlığını ortaya koyuyor Mekkeli müşriklere. Onları bununla allah Teala Peygamberine sordurarak sıkıştırıyor. Onlar köşeye sıkışıyorlar. Niye? Yani siz ateist bir toplum değilsiniz ey Mekkeliler. Demiyorsunuz bu dünya kendiliğinden geldi, yaratıldı böyle birden pof. Oldu. Yağmur işte bir Bulutlar geliyor. Bulutlar Geliyor. Orada bir yük oluşuyor Bırakıyor. Toprak suyla Buluşunca kendiliğinden çıkıyor. Böyle diyen bir toplum Değilsiniz. O halde Sizin bu Rububiyeti, Allahu Teala'nın Rububiyetini kabul edişiniz Rububiyetteki Tevhidiniz Mekkeli müşrikler rububiyette Bu konuda, bu meselede Allahü Teala'nın tek yaratıcı olması meselesinde, rızık veren olması meselesinde tevhidi inanıyorlar. Yani bir olarak inanıyor Allahü Teala. O halde, o halde sizin bu Rab olarak kabul ettiğiniz Allah'ın uluhiyetinde, yani ibadeti tek başına, yalnızca ona yapılması gerektiğinde de kabul etmeniz lazım. Peki. Kabirde bize neden men rabbuk diye soruluyor. Yani men rabbuk sorusunu müşşeye de sorsan ne diyecek müşrik? Allah diyecek. Niye kab kabirde bize men ma'buduk diye sorulmuyor? Ma'budun kim? İbadet ettiğin kim? diye sorulmuyor. Yani Rab kelimesi zikrediliyor. Az önce cevabı geçti. Çünkü Rab kelimesi neyi gerekli kılar? İbadetin yalnızca Allah yapılmasını gerekli kılar. Yani bir insan allah Teala'nın Rabb olduğunu kabul ediyorsa, ettiyse hakiki manada, ortaya ne doğacak? İlahı da kim olacak onun? allah Teala olacak. Yani Rabb kelimesi neyi gerekli kılıyor? İbadeti gerekli e, kılıyor. O sebeple Kur'an-ı Kerim'deki ilk buyruk nedir? İlk emir? Ya eyyühennaz, Bakara suresi. Ya eyyühennaz, ey insanlar, أعبدوا رابن أعبدوا إبادة دين كم؟ ربكم ربي نزه. لأن insanlar, değil mi? Biliyorlar. مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ وَالَّذ۪ينَ قَبْلِكُمْ لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olsun. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbiniz. Sonra Allah-u Teala bakın. Rububiyetini daha da açıyor. أَلَّذ۪ي جَعْلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشَ Yeri size döşek gibi serdi. وَالْسَمَاءَ Bina'a. Göğüsü de ne yaptı? Bina gibi, sapasağlam. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا Gökten size indirdi? Bakın bunların hepsini kabul ediyor Mekke'li müşktir. Onların kabul ettiği şeyleri konuşuyor allah Teala. İtiraz edecekleri hiçbir şey yok. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ O yağmurla, gökten indirdiği yağmurla size ne çıkardı? Meyveler, ürünler çıkardı. Yerden. رِزْقَ لَكُمْ Size ne olarak? Rızık olarak. Bakayım. Ayetin ardından ne geliyor? Subhanallazi yusabbihu'r ra'du bihamdihi ve'l melaiketu min khafifatihi. Ayetin devamında ne geliyor? Fe la tec'alu lillahi andada. Allah'a neler koşmayın? Eşler koşmayın. Yani bunları bilmeniz, gökten yağmuru indirenin Allah olduğunu bilmeniz. Yere size döşek gibi yayanın Allah olduğunu bilmeniz. Köyü sapasağlam yapanın Allah olduğunu bilmeniz. Neyi gerekli kılması lazım? Fe la tec'alû lillâhi Allah'a neler koşmayın? <gülüyor> Eşler koşmayın. Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir ne? Bakın. Ya eyennas u'budû ibâdeten. Kur'an-ı Kerim'deki ilk yasak ne? Fe la tec'alû Eşler koşmayın. Peki bu mekelimin üçleri Allah Teala'nın Nerede eş koşuyorlar? Şimdi Furkan dedi ki biz onlar Allah Teala'nın yaratmada eşinin olmadığını söylüyorlar. Yağmur yağdırmada eşinin olmadığını söylüyorlar. Rızık vermede bir denkinin bir eşinin olmadığını söylüyor. E peki bu toplum Allah Teala'nın eşini nerede olduğunu kabul ediyor? Nerede eşi var Allah Teala'nın mekelim şiklere? Neyde denki var? He? Ha? Hayır. ibadet konusunda. Yani Allah Teala ibadet eder gibi Başka, başkalarına da ibadet edilebileceğini ne yapıyorlar? İnanmıyorlar. Yani buradaki Allah Teala eş koşmak, denk koşmak nerede onlar için gerçekleşiyor? İbadette. Allah Teala da diyor ki Allah Teala'ya ne yapmayın bu ibadette eş koşmayın. Yoksa Mekkeli müşrikler de miyor Allah Teala? Ya. Allah Teala'ya rububiyette eş koşmayın. Çünkü Mekkeli müşrikler de Allah Teala'nın Rap olduğunu ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Biliyorlar. Tabi. Deminden dedik ya. Demek ki dünyada bir insan rububiyetin ne olduğunu bilmesi lazım. Uluhiyetin ne olduğunu bilmesi lazım. O Rububiyet devhidi de ne demek? Uluhiyet devhidi de ne demek? Mekkeli müşteri hangisini kabul ediyordu? Hangisini etmiyordu? La ilahe illallah ne demek? Mesela la ilahe illallah Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek diye bir mana versek. La ilahe illallah. Sen miye sorayım? La ilahe illallah desek ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Tek yaratıcı Allah'tır desek. La ilahe illallah doğru bir mana vermiş olur muyuz bu manayla? Yoksa eksik kalan bir nokta var mı? Niye eksik var? Illaki vardır desek. Kime soralım? Can'a soralım. Bravo. La ilahe illallah Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Tek yaratıcı Allah'tır diyerek mana verip sussak mana yarı kalır. Niye? Çünkü bu sözü Mekkeli müşrikler zaten söylüyordu. Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözünü Mekkeli müşrikler söylüyordu. Delil Yunus Suresi az önce okuduk. 31 Lokman Suresi değil mi? 25 ve diğer ayetler. Ankebut Suresi Allah'tan başka yaratıcı yok diyordu Mekkeli müşrikler. Peki Yani bu La ilah illallah nasıl bir mana taşıyor ki semi? Bu Mekkeli müşrikler bu manaya karşılar. Bunu kabul etmiyorlar. Bunu istemiyorlar. Bunu söylemekten kibir duyuyorlar. Allah teala öyle diyor. İda ki la ilah illallah. Onlar la ilah illallah dendiğinde Yani aynı adamlara yeri gök kim yarattı diye soruyoruz. Allah'tır. La ilah illallah kibirleniyorlar. Demek ki La İlahe illallah Allah'tan başka yaratıcı yoktur manasını verirsek mana ne olmuş olur? Eksik kalmış olur. Bir insan La İlahe illallah'a bir insan La İlahe illallah Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyerek itikad ederse bu adam daha henüz Müslümanlığa girmemiş demektir. Daha henüz Müslümanlığa adımını atmamış. Ne gariptir ki ne gariptir ki Bu dine, bu kelimeyle girmemize rağmen, bu kelimeyle bu dine giriliyor olmasına rağmen, bütün peygamberler kavimlerini bu kelimeyi söylemeye davet etmelerine rağmen, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam 23 sene boyunca dilinden bu kelimeyi düşürmemesine rağmen, bugün ümmeti olduğunu söylediğimiz bizler ve bizden sonra gelecek olan nesiller, bizden önce gelmiş olan nesillerin çoğu, kendilerine La İlahe illallah ne demek diye sorduğunda, Bilmiyorlar. Yani bu, şu anlamda söylemiyoruz bunları. Bunlar kafirdir, müşriktir. Bu mesele bizim şu andaki konusu olduğumuz mesele değil. Şu anda biz hani vakayı, realiteyi değerlendiriyoruz. Neden böyle? Yani mesela dinin, Kelime-i Tevhid'den sonra gelen emirleri var. Yani dinin ilk emri nedir? La ilahe illallah. Bir kimse, bir kimse, Bu kelimenin manasını bilerek söylediği zaman ancak dine girer. Bu kelimenin manası kalbinde oturduğu zaman, kalbine yerleşip ağızlarına, vücuduna yansıdığı zaman, bunun gereğince amel edip, bunun yasaklarından uzaklaştığı zaman artık Müslüman oluyor, mümin oluyor. Bu merhaleden sonra artık ona namaz, oruç, hac, zekat değil mi? Bunlar farz oluyor. Ki böyle de olmuş. Yani, e, namaz ibadeti Furkan ne zaman farz kılındı? Peygamberimizin hayatında farz kılındı. Ne zaman farz kılındı? Hicretin şey e, Mekke'de hicret e, şeyin 9. yıl peygamberliğin geldiğinden sonraki dokuzuncu yıl. Yani Aleyhissalatu vesselam'a peygamberlik gelmiş Dokuz yıl ya da 8 süsür yıl sonra namaz farz kılındı. Öncesinde fazla değil. Demek ki dokuz yıl boyunca peygamber aleyhissalatü vesselam neyin uğraşını verdi? Tevhidin uğraşını verdi. Oruç. Hac. Yahu hac hicretin altıncı yılı farz kılınıyor. Yani peygamberliğin gelmesinin üzerinden on dokuz sene geçtikten sonra. On dokuz sene yaklaşık olarak. On dokuz sene geçmiş haç farz değil. Ama bugün maalesef. Yani bizim... bu konuyu böyle gündemimizin ana konusu yapmamız gerekiyor. Hayatımızın temel meselesi nedir? <gülüyor> La ilahe illallah. Bu mesele. Mesela bakın peygamberlere sıkıştıkları anda hemen hangi kelimeyi söylüyorlar? <gülüyor> La La ilahe illallah. Balığın karnına giren, balinanın yuttuğu peygamberin ismi ne? <gülüyor> ne diye sesleniyor içeride kalmış? La ilahe illallah. Sen la ilahe illa ente mekna. Subhaneke anni kuntu min az-zalimin. Yani sıkıntı anında kelime-i tevhid. yok öyle medet ya Abdul Kadir gelani, medet yetiş ya şeyhim. Sıkıntı anında tevhid var. Şimdi demin ana konuya dönelim. Öyle bir vahim durumdayız ki dinin aslı, dinin temeli, dinin özü olmazsa olmazı olan Kelime-i Tevhid bugün öyle bir konumda ki insanlar nezdinde, Müslümanlar nezdinde sanki böyle insanın 50 tane devesi olursa buna kaç tane zekat verilmesi gerekir gibi onu ilgilendirmeyen bir mesele gözüyle bakıyor. Zaten devam yok. Niye öğreneyim ki? Mesela 5 tane devesi olan kaç tane zekat verir diye sorsam çoğunuz bilmez. Niye? Çoğunuz hayatında deve görmemiş yakından bakarak. Değil mi? Belki de hayvanat bahçesinde bir tane görmüşsünüzdür. Evet, senin deven olmadığı için bu ilmi yani kaç tane zekat deveden bu deveden kaç tane zekat vereceğin hususunu bilmen sana farzain değil. Yani bunu bilmesem sana problem yok. Veya fakir adamsın, fakirsin. Allah Teala sana o zenginliği vermemiş, zekat verecek konumda değilsin. Onun için Açıp da böyle araştırma isteği duymuyorsun. Acaba ne kadar altınım olursa, kaç gram, ne kadar param olursa, üzerinden ne kadar geçmesi lazım, ne kadarını vermem lazım. Ne yapmıyorsun? Bunu araştırmıyorsun. Niye araştırmıyorsun? Diyorsun ki ben şu an fakirim. Zekatı vermeme gerek yok. Şimdi la ilahe illallah'a bakıyorum ben bizim toplumda, yani birçok toplumlarda. Şeytanın bir oyunu bu. İnsanlar la ilahe illallah'a böyle bakıyor. Yani bu öyle bir kelime ki, Telefonuna koyduğun <gülüyor> pek anlamı olması önemli olmayan numaralardan oluşan, şifrelerden oluşan virgül, nokta, soru işareti, ünlem büyük harf, küçük harf Büyük harf, küçük harf E telefona girince açılıyor. La ilahe illallahı da böyle zannediyor insanlar. Yani söyledin ya bunu dilinle. Bitti. Böyle bir şey değil arkadaşlar. La ilahe illallah bu dinde bilmemiz gereken La ilahe illallah bu dinde bilerek yaşamamız gereken La ilahe illallah bu dinde bu kelimeyi söyleyerek ölmemiz gereken en önemli bir mesele. Ama gelin bakın ki La ilahe illallah gidin evinize hanımınızdan başlayın bakalım. Ve Başlamamız da gerekiyor. Anamızdan babamızdan bu davet peygamber daveti. Yani bu böyle oraya buraya götürüp abone yapmak, dergiye abone yapmak, şu cemaate, bu cemaate mensup etmek gibi bir şey değil. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber olarak ilk geldiği günde söylediği sözdür. Bu dünyadan giderken son söylediği sözdür. Davet ettiği ilk söz bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zil mecaz panayırına gidiyor. Zil panayırı nerede? Arafat'ta kuruluyor hacılar. Yani hacıların Hacıların toplandığı, birçok memleketten, köyden, kasabadan gelip toplandığı Arafat'ta Peygamberimiz iniyor. İnsanların panayır halinde, lata menata uzdaya da dua ettiği, çağırdığı, yalvardığı bir gün. Ama asıl amaç Allah'a yaklaşmak. Hacı badet. Peygamberimiz ne diyor zilmecaz günü? <gülüyor> Kulû la ilah illallah. La ilahe illallah" deyin. Tuflihu La ilahe illallah deyin, felaha erin, kurtuluşa erin. Bakın peygamberimiz alenen bunu söylüyor insanlara. Ve insanlar La ilahe illallah'ın manasını bildikleri için hemen kibirleniyorlar. Ayet-i Kerime'de okuduk deminden. İza kile lehum La ilahe illallah Ne yaparlar? Yes tek birud. Kibirleniyorlar, ayağa kalkarlar, itiraz ederler. O halde kabirdeki Rabbin kim sorusuna Rabbin kim sorusuna doğru cevap vermek istiyorsan... ...La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu... ...gereklerinin ne olduğunu... ...şartlarının ne olduğunu... ...bunu neyin bozacağını... ...bilmen gerekiyor. La ilahe illallah bir kere söyledin tamam artık bundan sonra bozulmayan bir şey. Hayır. Yani... ...en güzel örnek namaz örneği, abdest örneği. Çok güzel bir şekilde abdestini alıyorsun... İhlasla, takvayla, ardından namazı bekliyorsun. Ama namaza kalkmadan önce yerleniyorsun, gaz çıkartıyorsun. Senin bu kadar güzel almış olduğun abdestin bir hükmü kaldı mı? Kaldımadı. Abdest ortadan kalktı, bozuldu mu? <gülüyor> bozuldu. Senin bu bozulan abdestle kıldığın namaz, istediğin kadar namazda ihlaslı ol, gözyaşı dök, Allahu Teala'ya yalvar. Kabul olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü sen ne yaptın? Namazın şartı olan temiz olma şartını ne yaptın? Bozdun. Şimdi namaz ibadetinden gelelim bütün amellerimize. Allah indinde terazide kabul olacak amellerimize. Bu amelleri istediğin kadar böyle gözyaşı dökerek, istediğin kadar böyle samimi olarak zannedip de yaptığın ameller olsun. Eğer onu bozan bir şey yapıyorsan Onu ya aslından yok edecek olan bir şey yaptıysan ya da böyle ona sonradan gelerek dışarıdan kattığın bir şey ile bozduysan. Bu ameller ne kadar böyle çok versen de ne kadar çok namaz kılsan da ne kadar çok zikir çeksen de bu ameller Allah'ın indinde ne olmayacak kabul olmayacak. Aynı namazın kabul olmaması gibi. İşte bu nedenle değerli kardeşlerim kelime-i tevhid bizim gündemimiz olsun. La ilahe illallahın ne demek olduğunu her fırsatta her fırsatta kendimize hatırlatmamız, çoluğumuza çocuğumuza hatırlatmamız ve bu kelimenin manasını öğrenip şartlarını öğrenip o şekilde hayatımızı ışık tutmamız gerekiyor. Eğer bu mümkün olmuşsa, bunu yapabildiysek kabirde men rabbuk sorusuna doğru cevap vereceğiz. Yani şeytanın oynadığı oyunlardan bir tanesi de bu. La ilah illallah kelimesinin manası yer ne olmuş unutulmuş halde şu anda değil mi Bir başlayın hanımınızdan, çoluğunuzdan çocuğunuzdan ananızdan babanızdan göreceksiniz ne diyecek adamlar Allah'tan başka yaratıcı yok kimileri diyor Allah'tan başka Allah yok kimileri diyor ki Allah'tan başka ilah yok evet doğru peki ilah ne demek diyor ki yani yaradan yaradanıma kurban olayım diyorlar. Şimdi La ilahe illallah'nın tarifini geçen haftada söyledik ya yanlış bildiği için adam tarif yanlış olunca ne oluyor bu sefer La ilah illallah zıt olan La ilahe illallahı bozan şeyler tarifin yanlış olmasından dolayı ona göre La ilahe illallahı bozmuyor. Bakın bunu çok yanaşın. La ilahe illallah'nın tarifini bir adam yanlış yaparsa derse ki La ilahe illallah eşittir Allah'tan başka yaratıcı yok. Şimdi tarif olduğu zaman, bu tarife göre la ilahe illallahı bozan şeyler de ne oluyor? Değişiyor. Mesela, bir adam kabirlerden medet umsa, yetiş ya Abdülkadir Geylani dese, yetiş ya şeyhim dese, immet dese, medet dese, gavs dese, yetiş, al sana göbek, ver bana bebek dese. Geçen gördüm arabayla geçerken. Nerede gördüm? Türbenin adı şey, tez veren Türbesi. Nerede gördüm ben onu hatırlamıyorum şu anda Fatih demiyor. Türbenin adı tezveren türbesi. Ne demek tezveren? Yani istediğinden hemen veriyor. Türbenin adı. Şimdi bir insan La ilahe illallah'ın tarifini Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye yapsa bu tarife göre gidip tezveren türbesinden istese bu adam La ilahe illallah'ını bozdu mu? Yok, yok. Bozmadı. Niye? Çünkü tarif ne? Ne diyor tarif? Allah'tan başka yaratıcı yok. Adam diyor ki ya ben Allah'tan başka yaratıcı var demedim ki. Niye bozulmuş olsun ki La ilahe illallah? Bunun koskoca adam çıkmış televizyona. Hepinizin tanıdığı meşhur cüppe sığıyla bildiğiniz adam. Diyor ki ya diyor benim diyor uçaktayken yetiş ya Abdülkadir Geylani demem. Ki adam böyle neler söylüyor. Diyor ki o diyor türbülans yaşadığım zaman diyor uçakta. Okuyorum okuyorum faydası yok diyor. Kur'an okuyorum faydası yok. Yetiş Abdülkadir Geylan diyorum. Hop diyor, uçak diyor normale dönüyor. Bunu söyleyecek kadar ileri giden bir adam. Diyor ki biz diyor adamlar diyor sabah akşam şirk şirk şirk şirk şir diyor. Ya yani nedir bu şirk diyor. Bize diyor sabahtan akşam kadar şirk anlatıyor arıyorlar. Bizi kastediyor. Bunlar diyor biz diyor kardeşim diyor muyuz diyor Allah'tan başka başka bir yaratıcı var. Yok o zaman diyor biz niye şirke düşmüş olalım ki. Şimdi tarif yanlış olunca yaptığı ve la ilahe illallah zedeleyen o şeyleri ne olarak görüyor? Doğru olarak görüyor. Bu sebeple İslam ümmeti, bakın İslam ümmeti cehalet içinde. Ama neyin cahili biliyor musunuz? La ilahe illallahın cahili. Bu en büyük cehalet. Yani İslam ümmetine sokaktan çık, zina nedir diye sor. Zina nedir diye sor. Ne der herkes? Zina der ki bir erkeğin helal olmayan, nikahla helalini almadığı bir insanla ne yapması? İlişkiye girmesi, beraber olması. Gitti ki bir insana hırsızlık nedir? Hırsızlık. Ne der sana? Hırsızlık senin olmayan bir şeyi, başkasına ait olan bir şeyi ondan habersiz gasp et. Ben almam. Yani şirk gibi yeryüzünün en büyük günahı olan senin bütün amellerini bulaştığı zaman böyle boşa çıkaracak olan bir günah var. Kimsenin haberi yok. Herkes böyle geziyor. Hiç kimsenin haberi, yani çoğu insanın haberinin olmamasının sebebi de bu işte. Tez veren Beynamaz namaz efendi, türbe var Erzurum'da. Bey namaz efendi türbesi. Şurada tez veren efendi. Ondan sonra Sümbül efendi. Ondan sonra. Geçen Gebze'ye gittik orada köyde. Koskoca bir bina yapmışlar. Dedim bu ne? Dediler bu Ahmet efendi. Ne yapar? Dedi çocuklar olmayanlara çocuk veriyor. Aynen öyle. Aynen böyle diyor. Çocukları olmayanlara diyor. Çocuk şey yapıyor bu. Ha. Yani bakın arkadaşlar. Yeryüzünün en büyük günahı olan şirk Nedir bilinmiyor. Ki şeytanın hilesi bu oyunu. Onun dışındaki allah Teala'nın dilediği zaman affedeceği günahları herkes haberdar. Biliyor. Tarifi, onların tarifi güzel. İşte kabirde, kabirde men rabbuk Rabbin kim sorusuna doğru cevap verecek olanlar kimler? Dünyada la ilahe illallahı bilen, anlayan kimseler. Diyor ki müellif fe izakile men rabbuk sana Rabbin kim diye sorulduğunda fe kul de ki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 Leyseli mabudun. Benim neyim yoktur? Bir mabudum yoktur. Sivahu. Yani gayrahu. Ondan başka benim bir mabudum yoktur. Bunu böyle ezberleyin. Bu üç esas metnini bulun. Ezberleyin. Çoluğunuza çocuğunuza ezberleksin. İza kıyıl elekeman rabbuk. Sana Rabbin kim diye soruldun dedi ki fekul Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır. Ellezi rabbani. Ve rabba cemi'al alemine bi ni'amihi. Ve hu ma'budi. O'laysi li ma'budun siwahu Ezberle doldur ona çön okulda ezberle ezberle bir sürü böyle şey. Her önemli güne ait şiir ezberle çok olur. Suudi Arabistan'da mesela bu 3 esas metni ana okulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede hani ezberletilir. Tıp fakültesi okur adam bunu bilir, ezbere bilir. Yaşlı adamlar var böyle bedeviler, adam 80 yaşına gelmiş bunu ezberle etmişler küçükken. Unutmuyorlar. Bu adamı ne yapamazsın Allah'ın iziyle? Bu adama anlat. Bırak ondan sonra. Bu adamı elhamdülillah Allah'ın iziyle Allah'ın dilemesiyle ne olmaz? Şirke bulaşmaz, düşmez. Çünkü temelde ne yaptı bunu? Aldı. Ve delilü kavluhu ta'ala. Bunun delilini elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülhamd övgü lillahi Allah'adır. El alemin, rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'adır. وَكُلُّ مَا سِوَ اللّٰهِ عَالَمٍ Alem nedir? Allah-u Teala'nın dışındaki her şey Alem. allah Teala'nın dışındaki her şey Alem. İşte allah Teala kendi dışındaki her şeyin neyi? Rabbi. وَاَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَالَمٍ Ben de bu alemden bir parçayım. Alemin bir parçasıyım, bir cüzüğüm. فَاِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكِ Sana denirse ki Rabbini neyle bildin? Rabbini neyle bildin? Fe kul de ki bi ayatihi ve mahlukatihi Allah'ı Rabbimi neyle bildim? Ayetleriyle ve mahlukatıyla. Ayet ve mahlukat. Buradaki hangi ayetleri kastediliyor? Kevni ayet. Ne demek kevni ayet? Allah Teala'nın yeryüzüne bıraktığı onun varlığına işaret eden ayetler. Bir deniz. Bir dağlar. Değil mi? Bunlar bir ayet mi? Ayet. ayet. Peki mahlukat niye dedi? Hem ayet diyor hem mahlukat diyor. Müellif. Aradaki fark ne? <gülüyor> İkisi de mahluk. <gülüyor> yani Rabbini neyle bildin diye sorarlarsa da ki Rabbimi ayetleriyle ve mahlukatıyla bildim. Allah Allah. Allah. Yani, ayet, dağ ayet evet. ve mahluk. Yakınlaştığına. Yok. Diyor ki ilim ehli. Ayet Müteharrik, hareket eden. Yani Mesela e, Gece gündüz Sürekli ne oluyor? Değişiyor. Mahluk tarafından yarattığı sabit. böyle bir şeye gidiyor tefrike gidiyor ilim ehli. Yani değişen şeylerin yaratıcıya, onu yapana işaret etmesi, delalet etmesi sabit olan şeylerin işaret etmesinden daha güçlü. Yani bu insan için bile böyle değil mi? Yani hareket eden bir şey icat etsin bir adam, bir de sabit bir şey hali. Hangisi daha böyle usta gözüyle bakar hangisine? Hareket edene, değil mi? Bir marangoz düşün. Bir araba yapsın. Ama hareket etmiyor. Güzel. Beğenilir değil mi? Of, da, ne güzel yapmış. Adam ustaymış. Bir tane baran göz düşün, bir aksan yapmış. Araba aynı zamanda ne yapıyor? Hareket ediyor. Yani biz Rabbimizi ne ile diyor ki sana soruldu zaman Rabbini neyle ile bildin? De ki bi ayatihi ve <gülüyor> ve Dediği gibi bedevi adamın el ba'ra -ba tu delu ala'l Yani çok profesyonel olmaya gerek yok. Allah'ın var olduğunu bilmek için. Diyor ki dışkı, hayvanın dışkısı neye işaret eder? Hayvan. Hayvana. Ayak izleri neye işaret eder? Kervana. Yani ayak izi var burada. Buradan ne geçmiş? Kervana işaret eder. Nasıl olur da diyor, bu gökyüzleri, bu yüzleri yaratıcıya işaret etmesin. Yani profesör olmaya gerek yok. İnsan kendini bilirse, şöyle bir baksın, görür ki yani bu böyle alemin, yaratıcısız, muhteşem bu mahlukatın bir yaratıcısız olması mümkün değil. Zaten Mekkeli müşrikler de nedir? Bu konuda ne yapmıyorlar? İtiraz etmiyorlar. Ve min ayati elleylu ve annehârü ve şemsü vel kamar. Diyor ki müellif, Allah'ın kevni ayetleri nedir? Elleylu, gece. Tabii bizim gibi böyle şehirde yaşayan, iki artı bir artı bir daire içinde oturan bir adamın gece, gündüz, Tefekkür etmesi mümkün değil yani. Gökyüzünü bile insanlar görmüyorlar artık. Böyle git bir çöle gör gece geldiği zaman. Git bir çöle gör güneş doğmaya başlayıp böyle yorgan gibi gecenin üzerine böyle çektiği zaman. Ve min ayatihi el-leylu ve'l-nehâr ve'l-şemsu ve'l-kamer. Güneş ve ay Allah-u Teala'nın ayetlerindendir. Ve min mahlukatihi Allah-u Teala'nın mahlukatı nedir? El-sema vatu s-seb'u kat sema. Ve'l-aradûne s-seb'u kat yer. ve men fehinna ve arada bulunanlar ve ma beynehuma o eksit arasında bulunanlar Allah Teala'nın yarattığı mahlukat. Ve delilü kavluhu Teala. Bunun delili ne? Şu ayet. Ve min ayatihi Allah Teala'nın ayetleri. Hangi ayetleri? Kevni. Elleylu ven nahar. Elleyl gece, ven gündüz. Ve şemsu Güneş ve La tescudu. Bakın ardından ne geldi? İbadet. La tescudu lis şemsi ve la lil kamar. Ne yapmayın? Güneşe ve ayağı. Seyirci etmeyin. Vescudu lillah illezi halakahun. Vescudu lillah. Kime secde edin? Allah. Kim bu Allah? Ellezi halakahun. Onları yaratan. İn kuntum iyyahu ta'budun. Ancak ona ibadet ediyorsanız. ne yapın? Sadece Allah'a ibadet edin. Ve kavlu Teala, Allah Teala'nın şu kavli de, şu ayeti de delildir. Neyin delili? Onun varlığının delili. Buna bağlı olarak da ibadetin, yalnızca ona yapılmasının delili. İnne rabbekumullahu lezhi halaka O Rabbiniz ki, O Rabbiniz Allah'tır ki, halaka semavati vel arda ne yaptı? Yarattı. Es semavati vel arda yani gökleri ve في سبعة أيام Kaç günde? يوم؟ ثم مستوى على Sonra arşına istiva etti. Bakın بس أرنا. يغش الليل النهار يغش يغش الليل النهار. الليل والنهار. الليل والنهار. الليل والنهار. الليل والنهار. الليل والنهار. الليل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 Onun emriyle nedir? Hizmet ederler. Amade Size hizmet ederler. Onun emrine boyun eğmişlerdir. Elahul halqu vel amr. Yaratma da, emretme de ona aittir. Allah Teala'ya aittir. Tebarakallahu <gülüyor> rabbul alamin. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir, ne yücedir. Var <gülüyor> rabbu. Şimdi geliyoruz ana konuya, öz konuya. Buraya girip bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Ve Rabb'u, Rabb nedir o zaman? Huvel ma'bud, nedir? İbadet olunan, ibadet edilen, tabi bu ibadet, Rabb'e ibadet olunan, ibadet edilen manasını direkt veremeyiz. Sözlük olarak Rabb'ın kelime manası ne dedik? Yaratan, terbiye eden, rızık veren, malik olan. Bunları kabul etmek neyi gerekli kılıyor? Ma'bud olduğunu kabul etmeye gerekli kılıyor. Bunları kabul edip bir adam yetinirse hiçbir faydası olmaz bu itikadın. Ve delilü kavluhu Teala: "Ya eyühen nas, ey insanlar! Ubudu rabbakumullezî halakakumellezîne min qablikum le'allekum tetekûn. Ellezî ceale lekumul ardı firâşen ves semâe binâen ve anzele mines semâi kelimesi. Yani Rab ne demek? huval <gülüyor> maabud. Benim ibadet ettiğim maabudumdur demek. i̇bn Kesir Rahimeullah'ın sözü gelecek önümüzdeki hafta inşallah. Sonra artık ibadetlerin türlerine geçiyoruz. Kuşu' isti'ade isti'ane kauf, reca erragbe rahba Bunların hepsi ibadetin türleri. Ne anlama geliyor bunlar? Bunları ne yapacağız? Allah nasip ederiz. Önümüzdeki hafta öğreneceğiz. Konuyla alakalı sorusu olan kardeşlerimiz varsa alabiliriz. Var mı sorusu olan? Var mı? Heh, elini kaldırınca. Evet. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka etubu